Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir Herkese merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Yeni yayın döneminin ilk programıyla karşınızdayız. Ben Özgü Özdemir. Yanımda 12-13 yaşlarında dört programcımız daha var. Ayşe Kiraz, Deniz, Mithat Can ve Nural. Şimdi kendilerini tanıtmak üzere sözü onlara bırakıyorum. Kiminle başlayalım? Tamam, Mithat Can'la başlayalım o zaman. Merhaba, ben Mithat Can Özdemir. 13 yaşındayım. Erkan Okullarında 7. sınıftayım. Hoş geldin Mithat Can. Hoş Deniz sen de devam edelim. Merhaba, ben Deniz Sen Rıza Teş. 12 yaşındayım. Erkan Okullarında 7. sınıfa gidiyorum. Sen de hoş geldin. Ayşe Kiraz. Merhaba, benim adım Ayşe Kiraz Akman. Erkanlı okullarında 7. sınıftayım, 12. Merhaba, ben Nogazda Can 12 yaşındayım. Erkanlı okullarında 7. sınıftayım. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen yayın döneminde bana Alya, Sabah, Toprak ve Tuna eşlik etmişti. Onlar bu yıl artık 8. sınıf oldular. Sınava hazırlık işleriyle uğraşıyorlar. Onları da burada böyle sevgiyle anmak istedim. Şimdi yeni programcılarımıza yeni bir yayın dönemine başlamış olduk. Biz bu programda iki haftada bir bir araya gelecek ve her programda da bir felsefi soru ya da kavram üzerine birlikte bir soruşturma yürüteceğiz. Genellikle ben ya bir hikaye ya da bir konuyla geleceğim ve bunun üzerine tartışacağız. Şimdi programdan önce biz kendi aramızda konuştuk ne tartışsak diye. Deniz'in bir önerisi olmuştu. Şunu tartışabilir miyiz diye önermişti. Bizim de hoşumuza gitti. Doğrudan aslında hiç hikaye olmadan bir soruyu seçtik. Çok gezer mi bilir, çok okuyan mı bilir gibi bir şeyi öne sürdü Deniz. Şimdi bunun üzerine konuşalım istiyorum. Galiba bu biraz ya ya da gibi bir tartışma. Hani çok okuyan bilir ya da çok gezen bilir gibi iki taraf oluşacakmış gibi hissediyorum. Bakalım ne olacak? Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Kim başlamak ister? Mithat Bence çok gezen bilir. Çünkü okuyan biri sadece kelimelerle kafasında canlandırabilir ve e, o kelimelere göre yapabilir ama ya mesela yazar ne kadar yazdıysa o o kadar ne canlandırabilir ama e, eğer gezersen orada istediğin kadar görüp istediğin kadar detaylara bakabilir ve ya kafanda onun gerçeğini canlandırabilir ve bence okumaktansa gezmek kafada daha kalıcı bir etki yaratabilir. Yani kelimelerle kafanda canlandırmaktansa birebir görüp e, bilgi edinmek daha kalıcı mı olur diyorsun? Evet. Hı hı. Buna katılmıyorum diyen var mı ya da karşı fikri savunan var mı? Deniz. Önce da, okuyan daha fazla bilir. Hı. Çünkü sonuçta kitap olan ya da kitap olanlar yani kitap okuy okuyunca en azından geçen bir bilgi yani şimdi gidip mesela başka bir ülkeye gidip bir bilgi öğrendik ama onun doğrusunu yine öğrenmek istiyoruz. İnternet bu konuda yardım edemez ama kitaba en azından elinize alıp yine dönüp bakabilirsiniz yani aradığınız bilgiye. Bence o yüzden kitap daha hem mantıklı hem de daha emin olduğumuz bir şey. Bir, bir daha söyle kitapla ne olur dedin emin olmanın dışında başta ne demiştin? Daha bir yere gezdik diyelim. Yani orada bir şey gördük, bir bilgi okuduk. Bir süre aklımızda kalır, bu süre kimse bilemez yani aklın, hafızanıza göre. Ama mesela kitapta bir şey okuduğumuzda ve yani ilgimizi çektiğinde sonuçta yani nasıl desem... ...en azından bir kere bir, yani hatırlamak istiyorsunuz. İnternete bazen güvenemeyebiliriz ama sonuçta bir, o kitap eski çağlardan beri belki gelmiş olabilir buraya. İki, zaten yani direkt grafa elinizi uzatırsınız, alırsınız yani o kitabı elinize... Hı hı. Ve aradığın şeyi bulursunuz. Sen çok okuyan bilir diyorsun. Çünkü çok geze gezdiğimizde o kadar aklımızda bilgi kalmayabilir. Dikkatimizi dağıtacak başka bir sürü şey oluyor. Ama okuduğumuzda tam bir fokuslanarak okursak o bilgi daha etkili olur. Bir taça itiraz mı ediyorsun yine buna? Hocam öyle olabilir. Ee, okuyarak da yapabilirsin ama mesela ne bileyim işte orada gezerken işte onun mesela orada büyüklük diyordur. O kafanda o büyüklüğü canlandırabiliyorsundur. Ama o işte o şok edicilik kitapta yoktur. O şok ediciliği, onu şoku geçirmen için mesela o binanın ya da kulenin yanında kendin böyle ucuna kadar bakman lazım. Çatısına kadar bakıp wow demen lazım. İşte onu kitapta yapamazsın. Ben de o yüzden birine böyle şey diyemezsin. O kadar uzundu ki yanında karınca kadar kaldım. kitapta söyleyemezsin. Bak söyledin işte kitapta gibi söyledin şu anda. Efendim? Anladım. Kitaptaymış gibi söyledin şu anda. Kitapta yazsa bu. O kadar uzundu ki kule yanında karınca gibi kaldım. Olmadı mı etkileyici? Oldu ama işte onu kendin canlandırırken böyle kuleye bak ne kadar uzun ben neyim ben neymişim falan diyemezsin işte. O zaman şey söylüyorsun yani deneyimde bilgi evet, işte edinirken tecrübe, çok daha etkileyici. Evet. Çok daha etkileyici olur yani. Belki sen başta da şey demiştin, kalıcı olmasından bahsetmiştin. Belki bu etkileyicilikten dolayı mı kalıcı olur sence? Evet, biraz da o yüzden. Hem tamam, gezerken zaman, resimler hı. de çekilebilir. Kitaptayken işte o da yapılamayabilir. O mesela zaman çocuk gez... işte Gezerken mesela işte o kulenin resmini çekersin. Her gün bakabilirsin. Mesela hı hı. o neymiş be falan diye. Peki, Ayşe Kira, sen ne düşünüyorsun? Bence Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ben Mitaçcan'a katılıyorum. Daha çok hı hı. gezersek daha çok öğrenebiliriz. Çünkü mesela bazen e, kitaplarda hiç bahsedilmemiş. Böyle sadece o gittiğimiz yerin yerlilerinin bildiği hikayeler olabilir. Onlar e, mesela bir tarihi binayla ilgili diyelim. O tarihi binadaki işte rehberler anlatabiliyorlar. Kitapta hiç bulamayacağımız bilgileri. Ben böyle düşünüyorum. Gezdiğimizde kitapların kapsamadığı, içine hı. almadığı şeylerle karşılaşma ihtimalimiz de var. Evet. Onu söylüyorsun değil mi? Deniz? Hocam ben Ayşe şekilde katılmıyorum çünkü şey şimdi rapperler yani o çağdan gelip de sonra bu çağya geçmiş de anla, yani hep o, o ülkede yaşamış biri olmayabiliyor bazen. Onlar da sonuçta yani bir delil yani bir kitap gibi bir delilden geliyor. O çağlardan geçiyor o kitap. Ve ondan sonra onları yenileyenliği insana öğreniyor öğrendikçe de e, rehberleri anlatıyor sonuçta rehberler de o ülkeye gidip orada rehber olarak işe giriyorlar ve oradakileri bize anlatıyorlar. Ha şunu söylüyorsun. Yani oraya dair Kitapların kapsamadığı hikayeler o anda orada güncel olarak açığa çıkmıyor diyorsun. Yani tarih boyunca aktarılı aktarılı aktarılı geliyor. Keza onlar da aslında birer kayıttan geliyor. Kitapvari bir kayıttan geliyor. Yok öyle değil. Yani çağdan çay geçiyor ama yani yenilikleri ekleyerek ekleyerek ekleyerek bir kitap yapıyorlar. Sonra onlardan zaten öğreniyoruz. Bence. Ay Ayşe kesik de hayır diyor galiba. Böyle bir evet, şey Hocam görüyorum. yani Hı. şimdi tamamen katılmıyorum da diyemem. Tabii Hı -hı. ki böyle çoğu bilgi böyle eskiden kalma bir yazılı kaynaktan bize geçiyor. Yoksa her şeyi bilmemizin imkanı yok. Ama yani ben şundan bahsediyorum. Bazı minik detaylar yani ne bileyim belki bir binanın kaplamasında kullanılan malzemeyle ilgili. Böyle bazen oluyor ya bir binanın ya da bir yerin böyle bir efsanesi gibi. Ama çok bilinmeyen bir daha özel bir şey. Bunu mesela e, kitaptan insanlar öğrenmiş olmaya da bilirler. Yani nesilden nesile çocuklarını anlatmış da olabilirler. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani illa böyle yazılı bir kaynak olmasına gerek olmadı Anladım ama Deniz sanki şey diyor yani o yazılı kaynak değilse bile sözlü aktarılan kaynaksa bile sonuçta o okuyan bilir kısmına işte okuyan ya da dinleyen bilir gibi bir şeye kayıyor diyor. Yani bizzat deneyimlemekten daha farklı bir şey kayıyor diyor. Öyle mi Deniz? Evet. <gülüyor> Peki, Nurhan sen ne diyorsun? Mithac'ım ve Ayşegül Göz'e katılıyorum. Aslında okumakta, gezmekte çok yararlı şeyler ama bence gezmek daha önce geliyor. Çünkü e, şimdi kitabı yazmak için, önce kültürlenmemiz için yani e, gezmemiz gerekiyor böyle. Yaşamamız gerekiyor şey, öyle şeyleri. O yüzden bence çok gezen daha çok bilirim. Şey gibi bir şey diyorsun peki. Yani zaten kitabın olabilmesi için başlangıçta gezmenin yani deneyimin olması gerekiyor. Evet. Yani kitabı yazan önce gidiyor orayı deneyimliyor sonra kitabı alıyor gibi. Evet. Mithatcan? Hocam ben de Noral'a katılıyorum. İşte kitabı yazan da yani bir anda aklına vahiy gibi inmiyor o bilgiler. Gidiyor, hmm. geziyor, öğreniyor. Ayrıca rehberler de e, normalde bazı rehberler o yeri ya hepsini demiyorum bu arada bazıları oranın doğma orada doğmuştur, orada büyümüştür, oranın kültürüne sahiptir. Sonra çıkıp rehber olmuştum. Yani öyle bir de hocam rehber tutmasanız bile gidip kendiniz baksanız bile yerli halktan öğrenebileceğiniz kitapta olmayan binlerce bilgi var. Yemek kültürü, yemekleri nasıl yap, ya o binanın efsaneleri, tarihleri ya da işte o ormanda olan olaylar gibi yaşamış kabileler falan. Hı hı. İşte Kitapta yazmaz. Yazsa çünkü kitap çok yazmaz. Sonsuza kadar okumamız mı gerekir? Evet hocam çünkü binlerce <gülüyor> şey vardır ve insan bir süre sonra sıkılır. Yani Tamam o zaman o kadar zaman da bulamaz. Çok okuyan biri neredeyse tek savuncusu var aramızda Deniz. Şimdi tekrar Deniz'e söz veriyorum. Hocam ben asla şey diyemem çok haksızsın diyemem. Hak <gülüyor> Yani acayip haklısın da diyemem. Bence haklı aslında ben ben bana... Şu anda şu konuda şu gözlemle katılıyorum. Gerçekten mesela orada yaşayıp şey, orada büyümüş yani oranın gerçekten dilini konuşan birinden o ülke dinlemek yani ya da o eseri dinlemek daha inandırıcı ve daha iyi gelir. Ama bence yani oraya gidecek imkanımız yoksa ya da işte gidemiyorsak en azından yani okuyup ya da okumalı bir şey ya da dinleyebiliriz yani okumak ve dinleme imkanımız var. Ama yani şu konuda katılıyorum tabii ki de. Mesela gerçekten oranın dilini konuşup da orada büyümüş. Oranın yani özellikle ülkesine o yüzden seven birine inanırdım o konuda. Yani sonuçta ama okuma ve dinleme imkanı gezme imkanından daha olası diyorsun bir de galiba değil mi? Hocam yani şu anki gibi mesela virüs de çıkabilir yani bir an o ülkede. Yani gidemem. Eğer zaten ama o... Çok merak ediyorsak, o ülke gezemezsek çok bir şey yani tam bir şey kaybederiz ama o kadar büyük bir şey değil. Ama demek ki merak ediyoruz bari evde oturalım ya da başka bir yere gidelim ülkemizde o virüs yoksa. Ya da öyle bir şey yoksa. Hı hı. Yani birinden dinleyerek öğrenebiliriz ya da okuyarak bir kitaptan, bir kaynaktan. Ayşe Kiraz. Hocam ben ilk başta değindiğimiz bir konuya geri dönüyorum. Bence böyle bir yere gezip gördüğümüzde oku okuduğumuzdan çok daha büyük bir etki yaratıyor. Çünkü mesela hı hı. Deniz'in örneğinden devam edeyim. Dışarı çıkamıyorsak ve sadece Hı -hı. böyle kitaptan öğrenmemiz gerekiyorsa o zaman e, ben kendi açımdan konuşuyorum şu anda. Benim için çok bir şey ifade etmiyor. Çünkü orayı gerçekten gezip görmeyince kendi gözlerimle aklımda böyle bambaşka bir yer canlanıyor. Ama aslında gerçeğe hiç benzemiyor. Bir şehir mesela hiç hayatımda Hı -hı. görmemişim. Çok daha farklı olabiliyor gerçi. Onun için bence gezmek yine burada daha... Çok gezen daha çok bilir. Farklı fikirler çıktı. Deniz daha çok okuyan biliri savunurken bir şeyden bahsetti. Hani geçmişten bugüne kadar gelen tüm işte anlatılan hikayeleri ya da tarihi okuyarak bilme ya da dinleyerek bilme ihtimalimiz daha yüksek. Dolayısıyla sadece şu anın deneyiminin değil de... Geçmişle beraber gelen deneyimi okumayla elde etmemiz ya da dinlemeyle elde etmemiz daha mümkün dedi. Bir de e, okuma ve dinleme imkanı gezme imkanına kıyasla biraz daha olası, daha kolay. Yani herkes hemen hemen okuma, dinleme eğilimi yapabilir. Gezmek biraz daha e, hem maddi hem de şey koşullara da bağlı. İşte tarihin, işte şu anki pandemi gibi koşullarına da bağlı olabilir. <gülüyor> Diğerleri de Mithat özellikle savunduğu şey, hani birebir deneyimlemenin daha kalıcı, daha etkileyici... İşte binanın büyüklüğünü görmek, onun etkileyeceği ve kalıcılığı. Bir de Ayşe Kiraz'ın dediği gibi daha böyle gerçeğe yakın bir deneyim. Kitapta okuduğundaki tahayyülle, hayal etmeyle gördüğündeki arasında bir fark olur gibi fikirler çıktı. Değil mi? Buna benzeyen şeyler sanki. Şimdi çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir dedik. Burada farklı fikirler açığa çıktı. Ben şunu soracağım. Bir şeyin bilgisini hiç deneyimlemeden elde etmekle yani sonuçta şunu söylemek istiyorum, okudun ya da dinledin, o sende bir zihinsel temsil yaratıyor, bir etki yaratıyor ister istemez. Bu etkiyle bizzat gidip görme, yani senin deneyimin içine girme etkisi arasında nasıl bir fark var? Diyelim ki Roma'yı sadece okudun, muhakkak ki bir etki yaratıyordur sende. Gittin gördün, bir aşk romanı okudun, bizzat bir aşk yaşadın gibi. Yani oradan gelen temsille Buradan birebir deneyimden gelen arasında nasıl bir fark vardır? Bunun gibi bir şey. Soru açık mı? Deniz. hocam şimdi bence sonuçta şöyle bir hikaye yapayım yani. Hı hı. Şimdi başta bir, bir ülke mesela merak ediyorsunuz ama ondan önce bir yerden duymuş ya da bir yerden dinlemiş ya da bir yerden görmüş de okumuş olmalı. Okumuşsunuz ki yani merak etmişsiniz yani. İlla böyle bütün her şey okumuşsunuz gibi de küçük bir şey bile görsen merak etsen. Yani o zaman yani is, gerçekten isteyip de görmeye gidebiliriz. Ya da istemesek de yani çok merak ediyorsak gidebiliriz. Yani o bizim kararlığımız ama yani ondan önce bence o, o ülkelerini yani bir şey yani orak mı bir nedenimiz olması bence normal olur. Yani şey anlamda nasıl desem merak yani. Ama o merak da şey genellikle birinden duyduğumuzda olur. Şunu anlıyorum dediğinde yani benim gidip de Afrika'yı merak etmem için ya ben oturduğum yer Afrika'nın varlığını bilmem gerekiyor. Oraya karşı ilgimin uyanması için de zaten ya ile ilgili bir şey dinlemiş ya da okumuş olmam gerekiyor ki bir de gitmeye meyledeyim. Az önce şey fikri vardı. Hani her şey deneyimle başlamış, kitaba dönmüştürden çok. Deniz şeyi söylüyor, kitaptan etkilenirsin, deneyime doğru seni tetikler diyor. Bir de öyle bir fikir ayrılığı var gibi sanki. Nural ne diyorsun? Sen demiştin ya demin hani önce deneyimlersin sonra o bilgi kitaba aktarılır demiştin. Deniz de diyor ki kitaptaki bilgiyi okuduğumuz için biz o yeri merak edip gidiyoruz. Bu ikisi arasında şöyle bir fark var. Bir tanesi bilgilendirmeyi amaçlıyor. Bir tanesi bilgilenmeyi amaçlıyor. Yani bence dünyanın daha çok e, bilgilenmesi için bilgilendirme daha çok önemli. Yani ilk önce gezip ondan sonra kitaba dökmek biraz daha fazla önemli gibime geliyor buna. Güzel bir ayrım yaptın Nurhan. Bilgilendirmeyi amaçlayan Önce gidip deneyimi yaşayan mı? Bilgilendirmeyi. Evet. Bilgilendirmeyi amaçlayan, deneyimi yaşayıp kitaba döken kişi. Bilgilendirmeyi amaçlayan, kitabı okuyup deneyime geçen kişi mi? <gülüyor> evet. Ne diyorsunuz bu ayrıma? Ben önce ilgi çekeceğim. Mithat Hocam, hocam e, soru, e, soru, şu, soru şuydu değil mi hocam? Kitaptan mı öğrenip gitmek daha iyidir yoksa... Yok soruyu bir daha bir alabilir miyim? <gülüyor> Sen orada e, unuttun değil mi kaçtı? Şunu Yok, hayır sorudan başka bir şey gelmişti galiba. Hocam. Tamam ee, benim sorum şuydu senin gidip de bir kitaptan okuduğun ya da dinlediğin bir metin sende bir etki bırakır ama gidip bizzat deneyimlediğinde bir etki bırakır. E, bu iki etki arasında fark var mı demiştim ben. Vardır. Çünkü Roma'dan vermiştiriz Evet. Uh -huh. Kitapta Roma'nın sadece o tarihi, kolezyon, Pisa Kulesi, aşk çeşmesini verir. Oranın tarihini verir. Ama eğer siz Roma'ya giderseniz oraları görürsünüz. Ek olarak oranın insanların kültürünü, insan sevgisini görürsünüz. Ayrıca mesela ara sokaklarda e, sokak müzisyenleri vardır. Öyle... İşte ya da tarih duvarlar, tarihi taş şeyleri falan vardır. Tunlar vardır. Onun dışında sokak arası yemekçiler de vardır. Kendi Roma'ya özgü yemekler hı hı. veya ünlü küçük küçük butik pizza veya makarna restoranları vardır. Oraları, oralara gidersiniz, orada denersiniz. İşte o tadı tadarsınız. Sonra e, hayatınıza işte o da bir renk katar. Mesela... Ya, daha sonra şeydensiz, e, biz de Roma'da pizza yemedik değil yani diyemezsiniz. <gülüyor> evet. Pekala. Deniz bir itiraz ediyor galiba bunu. Evet Deniz dinliyorum. Hocam şimdi ben Mithat'cana şu yüzden şu an katılmıyorum. Çünkü işte yani onu <gülüyor> duymuşsun da işte onu demek için gerçekten önce oradan okumuşsun. Yani sonra merak edip de gitmişsin. Bir de yani mesela nasıl desem orada saat orada sadece böyle bir düşünce elde edebilirsiniz yani. İşte şuraya da gittim, şuraya gittik, şuraya da gittim. Hani şöyle gibi bir düşüncem var diyebilirsiniz. Ama okuduğunuzda gerçekten bilirsiniz. Ve yani bilmek şu anamı değil. Yani düşünce bir bilgi değil bence o anlamda. Yani bir de bir şey daha söyleyeceğim. Dediğim gibi yani dedi ya işte en başta bir yerden gör görüp okursunuz ama oraya gittiğinizde işte Yemek, ne, işte onların hepsini önce okuyarak merak etti ya da dinleyerek merak etti. Deniz ısrarla şunu savunuyor. Okuyarak, dinleyerek merak ettiğin için zaten gidip bu deneyimi yaşıyorsun. Ve deneyimi Bilmiyorum. yaşadığında muhakkak zaten farklı bir şey oluyordur. Onu kabul ediyor zaten. Ama seni deneyime götüren şey bilgidir dedi. Ayşe biraz bir şey ekleyeceksin sanki. Hocam Deniz demin şöyle bir cümle kaldı yanılmıyorsam. Ee, Anlaşsam yani söyleyin. Böyle bir sen şey, hemen hatırlamam lazım. Mitatcan şey demişti ya hani romanda da pizza yemedik değil falan diye böyle hı hı. oraya gidip denemiş ve hani bence bilgi Deneyimle elde edilen. Hı hı. Ben bunu söylemek durum. Yani bir şeyi denemeden ha, düşünceyle alakalı bir şey söylemiş. Sadece bir düşünce olur demiş. Onu Anladım. yemesi ve beğenmesi. Bence o bir bilgi oldu. Çünkü oraya gidip sonuçta bir şey öğrenmiş olmanız Yani öğreniyorsunuz tadının nasıl olduğunu, nerede yiyebileceğinizi mesela pizzayı. Ama bence orada şöyle bir ayrım var galiba. Yani Deniz'in dediği şey ilk oraya gittiğinde... Hiç daha önce ortaya çıkmamış olan bir bilgiyi fark edip onu tekrar kaleme alıp kitaba çevirirsen orada bir bilgi oluşturuyorsun. Bunu sanırım kabul ediyor. Az önce Nural da bilgilendirme demişti. Yani sen bilgiyi gördün, yazdın ve birbirlerini bilgilendirmek için yazıyorsun. Ama Deniz şeyi söylüyor yani senin işte gidip Aşıklar Çeşmesi'ni okumayla elde ettiğim bilgi gidip orada sende bıraktığı etki ile aynı şey değil diyor. Ben böyle anladım. Öyle mi Deniz? hocam aslında ben şimdi iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi Hı -hı. bir soru bırakacağım ortaya. Ee, okumadan gezen gezeceği yeri nasıl bilir sizce? Yani bir düşünün yani nasıl bilebilir ki yani gideceği yeri ismini bile bilmez okumadan. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ayşe kızın yemeğin tadını falan bildiği işte on dedi ya. Hı -hı. Denem denedi ve o yemekle ilgili artık bir düşüncesi oldu yani. Yemeğin Hı -hı. öyle her şeyini bence öğren yani Tattı yani atarası. <gülüyor> yani tarifini yaz desen yazamaz der. Onu mu diyorsun? İşte okuyup da araştırınca ya da işte birinden öğrenince. Ama yani onu gerçekten bilen yani okumuş da yani ya da dinlemiş de gerçekten birinden. Bir kaynak. Ve yani ama ben... ve e, bu yemeği mesela ilk bulan biri şey demiyorum asla. Okumuş da yani o, o yemeği bulmuş demiyorum. Ama en azından yani denemiş ama bunu bir yeri gezerek yani yapmamış yani. En azından yani nasıl desem size ya, e, ben, de, ben, de, ben dediğini şöyle anlıyorum yani gidip de o yemeğin tarifini okusan adım adım bu bir bilgidir içine şunlar şunlar katılmış şu sürede şöyle karıştırmış falan gibi bu bilgidir senin gidip de işte Roma'da o yemeği yersin etkisi kalır deneyimden bir şey öğrenirsin ama gel bize bunu anlat deseler mesela işte Mithat Can'a nasıl da Mithat Can'cığım pizza deseler ...onun bilgisini bize aktaramayabilir. Hocam yani... ...işterse şefen sorusun tamam... ...onun okuyayım. Ama Hı -hı. şey... ...az önce benim ilk söylediğim şey... Hı -hı. ...hala yeterli. Onu okumadan gezden gezeceğini... ...gerçekten nasıl biliyor? Çok tamam, merak Tamam hadi e, Deniz'in sorusuna cevap verin o zaman. Süremizde dolmak üzere... ...bununla toparlayalım. Geze Gezen kişi... ...gezeceği yer hakkında... ...hiç bilgi sahibi olmadan... ...nasıl geziyor? Nereye gittiğini nereden biliyor? Diyor. Ayşe Kiraz. Hocam bence... ...bir yeri gezerken... ...nereye... Yani gideceğinizi bilmenize çok gerek yok. Bence böyle deneyerek ve bazen de yan, yanılarak öğrenmek e, o gezdiğiniz yeri daha e, kalıcı bir bilgi bırakıyor. Çünkü diyorsunuz ki ben buradan sağa sapınca işte ne bileyim karşıma bir hırsız çıkmıştı. O sizin aklınızda bir bilgi olarak kalıyor ve bir de o hatayı yapmıyorsunuz. Yani daha kalıcı bir bilgi oluyor anlatabiliyor muyum? Daha böyle çünkü... Gezerken, ne, nereye gezdiğinizi bilmeden gezerken, ne yapacağınızı bilmeden ne olacağını da bilmiyorsunuz ve böyle daha tetikte bir şekilde böyle her karşılaştığın şeyi bir bilgi olarak alıyorsunuz. Anladım. Şimdi süremizin sonuna geldik. Bugün çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir sorusu üzerine tartıştık. İki farklı fikir açığa çıktı. Sorduğum soru şuydu. Bilgiyi okuyarak ya da dinleyerek edinmek size bir etki bırakıyor. Gezerek edinmek bir etki bırakıyor. Bu iki etki nasıl bir fark vardır diye bahsettim. Bir grup bizzat denemenin etki yarattığını ve hatta Nural bilgilendirmek için hareket edenlerin gezeceğini bilgilenmek isteyen <gülüyor> okuyacağı gibi bir iddia ortaya attı. Çok güzel tartıştınız. Teşekkür ederim katılımınız için. Küçük Düşünürler Topluluğu programının bu hafta sonuna geldik. 2 hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir